Bismillah ve elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ve ba'd. Eddarsur Rabia aşara. On dördüncü ders. Müderris ile Tullab arasında geçen bir diyalog. Ve bu dersin konusu emir fiil. Men bil babi. Müderris. Kapı çalınıyor. Demek ki ki ona e, cevap sedeninde kapıda kim var? diye sordu. Men bil babi. Ene talibun cedidun dedi öğrenci. Ben yeni bir öğrenciyim. Un gir. Vehale yet uchlun Gir mesmuke ismin nedir? İsmi humayunu. İsmim humayundur. Humayun ne bir isim? Humayun. El müdürs. Humayun. Keyfe tektubu hazal isme? Muayyun mu? Bu isim nasıl yazılıyor? Uktubhu ala hadhil varakati. Onu bu kağıdın üzerine yaz. Uktubhu. Ketebe, yektubu uktub. Ya ustadu, ha huna akrabun. Ey hoca, işte burada bir akrep var işte burada akrabun bir akrep var e akrabun fil fasli sınıfta bir akrep mi ey nehiye o nerede akrep müennes olduğu için müzekkel gibi yazılıp müennes kelimelerden olduğu için ona e, dair-i zamir hiye ile geldi sınıfta bir akrep mi o nerede unzur. huna ya ustadu ey hoca buraya bak nazara yen yenzuru onzur Bak. Hiye taht-ı mektebi Hişam'in. O Hişam'ın masasının altındadır. Okutulu ha ya ihvanu. Ey kardeşler, ey efendime söyleyeyim, ey kardeşlerim, onu öldürün. Okutulu ha. Hay çıkart. O akreptir. Buktulu, öldürün. Öldür değil, de öldürün. Gatele Yaktulu, uktul. Bime naktülü ha. Bime naktülü ha. Onu ne ile öldürelim? İstifa medatlarının başına geçen harfi C'den dolayı me tarifi düşerdi. Bime adildi, bime oldu. Onu ne ile öldürelim? Naktülü ha. Bime naktülü ha. Uktül ha. Bi hizaike ya hişamu. Ey hişam. Onu... Hizan ile hizaa un ile ayak kabın ile öldür oktül ha onu öldür ne ile bi ile hizaa iki ayak kabın ile onu öldür ey Hisham ematet öldü mü ketebet gibi ketebet keteba ketebu keteb ketebet ha ketebte ketebet gibi keteb ne gibi ematet e sıvam elatay matet öldü mü Matayı mut yani. Nam matet. Evet öldü. Icili su ya Ebna'i. Ey oğullarım oturun. Cellese icili su iclis. Icili su oturun. Iclis otur, icili su oturun. Iktraid dersi Aliyu. Ey Ali dersi oku. Kara yakrao yakra. Euzu billahi min kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Euzu billahi. Bismillahi rahim Rahman ve Rahim Allah'ın ismiyle. İqrar. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rahman ve Rahim Allah'ın ve Yaratan ellediği halak, oradan başladım. Yaratan Rabbinin ismiyle adıyla oku. İnsanı bir alaktan yarattı. Alaktan yarattı. Yani su pıhtısından yarattı. Ya ustado, hafiztu, hadihi surete. Ey hoca, bu sureyi ezberledim. Ey suretin ahfezu ba deha. Ondan sonra hangi sureyi ezberleyeyim? İhfez suretet tini. Hafize yehfezu ihfez. Tin suresini ezberle. Huz deftereke haza vektub fihi suretel alaqey. Evet. Huz'dan başlayalım. Bu defterini al. Huz. Al. Tut. Ve ona alak suresini yaz. Vektub. Ona alak suresini yaz. Ya Ebu Bekir'in inneke nasânu. Ey Ebu Bekir sen uyukluyorsun. Sen uyuklayan birisin. Nasânu. Uyuklamak. İzheb ilel hammami vâgsil vecheke. Zehebe yezhebu izheb. Hamama yani banyoya git ve yalu yil ve yüzünü yıka bu iftahin nevafiize ya abdallahi Ey Abdullah pencereler aç fetiha iftahu iftah aç fenel vu fetemuzli muzlimetun ve cevvu ve cev harun ve cev Harun o da Şüphesiz ki muhakkak ki oda karanlıktır. muzlimetün karanlık. Ve hava da sıcaktır. Vel ve harun. Cevvi, fetalı okuyuşumuzun sebebi o gurfetin üzere matuftur. İn neden etkilenmiştir oda? İnnel gurfete dedik ya. Vavla o cev kelimesi gurfeye matuf. Dolayısıyla gurfe nasıl hareketlenirse oda öyle hareketlenecek. Muhakkak ki oda karanlıktır ve havada sıcaktır. Harun sıcak. Volta altta mi atıf yapıyor burada? Ona atıf derken innenin ismine kastediyor. Nereye? Gurfeye e, atıftır. İnne onu etkiler. Emir filmindeki hemze hemde basit mi? Gelecek şimdi. <gülüyor> Doğru. Şimdi ya da öyle gördük ya. Ekra bektub. Bektub dedik. Bektub demedik. Nasıl? He vansil evet. Temariyine alıştırmalar, ecvan-i atiyeti gelen soruları cevapla mesmut talibil cediydi. Yeni öğrencinin ismi nedir? Eyne e kâhnet Akrep Akrab neredeydi? Men-i lezî onu öldüren kimdir? gatele ha akrabe gider. <gülüyor> şey... Müzekkel gibi yazılıp mühendez kelimelerden demiştik yani. <gülüyor> Bime gatele onu neyle öldürdü? Az önce ismi geçen men. Onu neyle öldürdü? <gülüyor> Eyye suretin hafızı Aliyun. Ali hangi sureyi ezberledi? Bunları cevaplayacağız parçaya uygun olarak. Sahih mayeli gelen şeyleri doğrula sahihle. Galen müderrisu li Ok tülül, oktülil akrabe. Öğretmen Ali'ye dedi ki akrebi öldür cümlesinde bir yanlışlık var. Onu düzelteceğiz. Yanlışlığın neyde olduğunu söyleyeyim. Ali yanlışlık. Yoksa diğer kelimelerle zaman kaybetmeyin. Gâlel müderrisu lihişâmin iftahin nevâfıza Öğretmen Hişama hitaben pencereyi kapat dedi. Gâlel müderrisu lihumâyûne Müderris humayune hitaben hep ilal hammami vagsil yedeyke dedi. Yani banyoya git ve iki elini yıka. Yedeyke. Yedun, yedani, yedü e, eydin. Yedaninin e, efendime söyleyeyim mefulden dolayı nasip halidir. Yedeyke. İki el. Gâlel müderrisu li aliyyin Öğretmen Aliye Tahven dedi ki: "İhfaz sureten Ne Nebi suresini ezberle. Ebu Bekr'in <gülüyor> parantez içerisinde bir açıklama. Ebu Bekr'in başına li hariceleri gelirse li Ebi Bekr'in olur. Esma i bildiğimiz gibi. İsmail-i neydi? Kelimeler İrabı harflerleydi. Ref hali vav ile nasp hali elif ile hali ye ileydi. Evet. Burada da li harcayarını gösterecek başına li ebu olmaz li ebi olur. Ona işaret etti. Evet. Önemli bir kaide. Basit ama önemli bir kaide. Muzari fiilin emir fiile dönüşmesi. Burada başlıyoruz ona. Ekrem Gelen şeyleri oku. Ente tektubu. Sen yazıyorsun. Buna emri hazır diyoruz. Emri hazır. Bir de emri gaip vardır. Emir dedi. Bir emri hazır vardır bir emri gaip vardır. Hemen burada bir açıklama yapalım. Bir dakika bana kulak verin. Bunun örneğini Türkçe verelim önce. Sen git. Sen gel. Yaz. Oku. Bu Buna emri hazır diyoruz. Yani muhatabımıza verilen emire emri hazır diyoruz. Hazırda bunlara verilen emir muhatabımız dışında olmayan birisine gaybe verdiğimizde de emre gayip diyoruz. Ona da gitsin, gelsin, Ahmet'e söyleyin, yazsın. Üçüncü Veya şans. üçüncü şahıs, gayb şahıs dediğimiz. Bir emre hazır var. O muhataba verilen emirdir. Bir de emre gayip var. gayip şahıs, üçüncü şahıslar abi. Mesela Murat, Şükrü'ye söyle, sesini kessin. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bu emri Hazır mı oldu? Gaip mı? oldu? Gaip oldu. oldu. Evet. Kitapları açın. Ey kardeşler. Bu emir hazır. Muhataba verilen emir emri hazırdır. gayip, gayip verilen emir, emri gaiptir. Şimdi biz emri hazır görüyoruz. Yani muhataba verilen emri görüyoruz. Bunun için muhatap siga alınır. Muhatap siga alınır. Şimdi sen diyerek bir kişiye emir vereceksem onu ne yapacağım? Muhatap, müfret, müzekker veya mühendis, Muhatap, sigar alacağım. Nedir bu? Tek tubu veya tek tubi nedir mühennet için? Değil mi? Biz şimdi Emri Hazır'ın gayet müzekker şahısını alıyoruz. Emri Hazır'ın gayet müzekker şahısını. Bir şey Muhatap müzekker şahısını alıyoruz. Ente tektubu. Sen yazıyorsun. Buna sen yazıyorsun de yaz diyeceğiz. Sen yazıyorsunu yaza çevireceğiz. Nasıl? Muzara tarifini sileceğiz. Birinci aşama. Birinci ayak muzara tarifini silmek. T'yi sildik. Ne kaldı? Geriye k. Tubu. K. Tubu. Doğru mu? Doğru. İkinci aşama. Muzari fiilin sonunu cezm ediyoruz. Emre dalalet etsin cezm ediyoruz. Tub kaldı. K. Tub. Zaten orada aşama aşama yazıyor. Üçüncü aşama bu kelime okunamayacağı için k-tub kelimesi okunamayacağı için okunabilmesi için onun başına aynel fiilin hareketine uygun bir hemze getiriyoruz. vasıl hemzesi. Hemen yanında parantez içerisinde var bakın Muzari fiilde aynel fiilin hareketine ötürü olursa emir fiilde de ötürü bir hemze getirilir. Dolayısıyla k-tubu Elif, ötreyle elif getirecek. O kutub yaptık. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Oraya gireceğim. Muzari'de aynı elfinin hareketsiz ötreden bahsediyoruz. Diğerleri aşağıda gelecek. Acele etmeyin. Evet. Aynı şekilde dehal yapalım. Ente tedhulu. Sen giriyorsun. Gir diyeceğiz. Nasıl yapacağız? Güzel. Aşama aşama söyleyelim. Tedhul'un t'sini attık birinci aşama. Yani, sondaki cezmi şu sondaki lam elifi lam elifi cezm ettik. D'hul oldu. Okunamadığı için bakın dikkat edin. Okunamadığı için başına ne yaptık? Ötreli bir hemze getirdik. getirdik. U'l Ol, hul oldu. Burada aynı elif ilim orta harfinin şeyleri, aynısı harfin harf bak parantez içerisinde var bakın orada. Hani altta bir çizgi üzerinde ötre Hayır, var ya tamam. okla göstermiş yanında bir tane daha ötreli. Ok, ha. Aynel fiil yani muzarifdeki aynel fiil ötreyse ise onun emir fiil için getirecek hem üzerinin hareketi de ötre olacak. Dehaleydi yedhulü oldu. Dehale yedhulü oldu. Maziye bakmayız. Emri hazırlarken maziyeye bakmayız. Muzariyeye bakarız. Muzariye'deki aynel fiilin hareketine bakarız. Yedhulü. yedhulü şey, tedhulü. Tedhulü. tedhulü. Tedhulüydü. Udhulü oldu. Ala bildik mi? Yes. Tamam. Şimdi şu bunun örneklerini okuyayım. Diğerlerini anlatayım. Sonra tahta tekrar bunun alıştırmasını yapalım. Veya şimdi yapalım. Hemen. Tahtayı bir dakika verebilir miyiz? Evet. Örneklere geçelim. Birincinin örneğine. Yani muzaride aynay filan hareketi merfu olanların örneğine geçelim. Uhruc minel fasliya beşiru. Ey beşir sınıftan çık. Uktub Dersi ya liyü, ey ali, dersini yes. yaz. Üscud lillahi Allah'a secde yes. et. Unzur ila cebeli o dağa bak. Uktul hadihil hayyete ya ammi ey amcam bu yılanı öldür. Udhul ya hamidu ey hamid gir. Uşkur rabbeke Rabbine şükret. şükret. Uskut ya veledu. Ey Sus. Sekete yeskutu uskut. Sus. Uknus hadihil gurfete. Bu odayı süpür. süpür. Kenese yeknusu miknesetündü bunun Hı. ismi aleti. Süpürge. Uknus kenese yeknusu İkinci kısma geçtik. Bu gördüğümüz kısım A idi. Şimdi B'ye geçelim. B'de de muzari, şey, özür dilerim, Muzari fiilde evet. Aynen fiilin harekesi kesra olursa emir fiilin başına getirecek hemzenin harekesi de gene Kes. kesralı olur. ente teclisu. Celese yeclisuydu. Bunun bunun neğini aldık? Müfred, müzekken, muhatap sıgasını aldık. Teclisu oldu. T'yi attık birinci aşama sonunu cezmettik geriye kaldı cilis okunamadığı için okunması maksadıyla başına muzara tarifinin hareketine uygun bir hemze getirdik oldu iclis iclis otur, İcliz. otur. Evet. aynı şekilde ente tağsilü gasele tağ t tağsilü te'ye attık lamı cezmettik e, gayının başına bir tane kesralı hemze getirdik yağsilü oldu Devam edelim örneklere. İçlis Huna ya Bilalu, ey Bilal burada otur. Yakısılı veş hekebi sabuni, yüzünü sabunla yıka. Irceo kardeş saatin bir saat sonra dön. İn zil münesiyyeti yahi, ey kardeşim arabadan in. Nezleye nezle inzel. Galallahu Teala Ali Musa aleyhisselamı dir birya Sakel Hacer Allahu Teala Musa aleyhisselam'a hitabien buyurdu ki asan, asan ile taşa vur barabe yazdırıyı bu ederim 3ü kısım ikinci kısmı örneklendir bitirdik 3 kısma geçtik Bu damuzza de Aynenin hareketi fetha olursa başına getirilecek emir filmin hemzesi Nasıl olacak? Kes olacak? <gülüyor> Onun örneği. Onun örneği de birincisi, zıhebe yezhebu fiilinden muhatap sigayı, müzeker muhatap sigayalık tezhebu. Sen gidiyorsun. Onu git. Fiiline çevireceğiz. T'yi attık. Muzara tarif T'yi. Sonunu cezbet, e, cezmettik. Oldu sana zıheb. evet Okunamadığı için başına Kesralı bir hemze-i ekliyoruz ki oldu sana. hep emir fiil. Git. Aynar fiili fetal olduğunda. Aynar fiili fetal O da yine kesralı olacak. Az önceki kesralı olduğunda kesralı yaptığımız gibi. Ente teftahu. Fetah'ı yeftahudan teftahu. Açmak fiili. Aç diyeceğiz. E, T'ye attık. Sonunu cezmettik. Başına bir tane hemzeli e, şey huzur edelim. Kesralı hemze getirdik. Oldu. iftah aç. Aç oldu. Örneklerine bakalım. İftah kitabek'e ya İbrahim'u İbrahim kitabını aç. İhfez dersek'e dersini dersini ezberle. İkra hadet ders'e bu dersi oku. İzheb hep Mescidi Mescide git. Irkeb derracete. De de bin. Bisikletine bin, Bisikletine bin i̇rkep. Mi? i̇rkep Rakibe yerke bu irkep evet. Bisikletine bin İl'ab Mea uhtike ya İsmailu Kız beraber oyna Ey İsmail Bacınla beraber oyna La'ibe yel'abu il'ab İşreb Ma'en bariden Soğuk so su iç İşreb Eğne mektabul beridi ya ehi mi sizde? Evet. Ya seyyidi bizde. Değil ah, mi? Biz de <gülüyor> evet. Ey kardeşim postane nerede? Ene la edri. Ben bilmiyorum. İsel zaker racula. O adama sor. Se'ele yes'elu is is'el. Burada bir şey bulabilir miyim? Hı -hı. Bilmiyorum la edri demek. Ma edri gelir. Ma edri olur. Gelir mi? Gelir. Ma edri, ma edri, bilmiyorum, la edri bilmem demek. Hı. Muzari fiilin başına ma geldiği zaman Biliyormuş, şimdiki zamana ediyordu. La geldiği zaman geniş zamana hasrediyor. Ondan sonra evet. yani. ma gelir mi? Bilmiyorum ve bilmem. Tabii. Burada ha. bilmem. Ben bilmem. Bilmem. Bilmiyorum. Bilmem la. Bilmiyorum. Şimdi bilmiyorum. Ma. Ne? Is el zaher racula. O adama sor fe le yes'al is'al ene raculun garibun ben garip yabancı bir adamım irfa ra'seke başını kaldır rafa yerfa irfa aynı şekilde irfa savteke sesini yükselt sesini kaldır kaldır diye tercüme edilmez bize yükseltmek. ir feili ama tercüme ederken Sau Çünkü, sautun ses demek. Sesim. Ses. Sautu, Sau Saut teker dedik onda. Evet. Bakın dikkat edin. Emir fiilden sonra gelen kelimelerin hepsi mevul olduğu için mensup kes fethali. Ona dikkat ediyorsunuz değil mi? Evet. Çünkü emir fiilinin tahtını zaten fa'il gizli değil. sen dedik. Sen şunu yap, sen bunu yap. Gal <gâle> Allahu Teala filgurani. Allahu Teala Kur'an'da buyurdu ki ikra Bismi Rabbikellezi halak Yaratan halak. Halak'a yarattı demek. Yaratan Rabbinin adıyla ismiyle oku. İkra. Hakkese قال الله تعالى لموسى Aleyhisselam Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a buyurdu ki اذهب ila firavne innehu taga çünkü o azlınlık yaptı. Azdı. Firavuna git. Ve gâle ve buyurdu ki gene hep ente ve ehûke Sen ve kardeşin Git Sen ve kardeşin git Bir de dördüncü kısım var Sizde var mı o? Evet Ente te'külü ve te'kudu Evet O zaman o kısmını inceleyelim Buna illetli fiiller denir Ekle kulü. Eğer e, neyse o kısma girmiyorum. Şimdi sadece söyleyeyim geçeyim çünkü bunun teferrat fazla girersek e, zamanımız çok alacak. Te kulü. Ekle kulü. Te kulüden te kulü yemek biliyorsunuz. Yiyorsun onu ye demek için kul Gelir. Kul. Kul bir yemişik. Kul imamet. Sağ önünden ye. mesela. Aynı şekilde eheze tek tekhudu da buradan gelir. Huz, parçada geldi. Al, tut, kavra, emera -e yekmurudan da mur. Aynı şekilde böyle gelir. Mur, emret yani emretti, emret şeklinde. Bunlara fazla girmeyeceğim çünkü biraz seferruat var. İleride gireceğiz bu kısma. İstisai, kayıt dışı bir e, girinti olarak yapalım. Sadece girelim, ondan sonra geçelim. Burayı da yapalım değil mi? Evet, hocam, evet şey Bu dördüncüde gördüğümüz kaydeler değil. Onun uygulanması. Suğul emra minel ef'al latiyeti. Gelen fiillerden emiri, emir sigayı sigala. Suğ. Çok özüm. 5 İçinden, yüzden geriye doğru say. Suğ, sigala. Sağayı suğ, sugu. Sigala. Neyi? Gelen fiillerden emri, emir sigayı sigala. Çek yani. yani. Gatale yaktulu. Gatale yaktulu. Ok'tulu. Uktul. Zehebe yezhebu. Yezheb. İzheb. İzheb. Ha? Celese yeclisu. Yecilis. İclis. Fehime yefhemu. İfhem. İfhem. İfhem. Hafize yahfezu. Secede yes cudu. Usyut Usyut Raka yer keu İrka Şekere yeşkuru Uşkur Bu şekilde çekeceksiniz. Ben okuyayım fiilleri. Efendim olsun. Manalarımızı bilmediklerimizin manasını söyleyeyim. Geçelim. Olur mu? Tabiha yetbehu yetbuhu Pişirdi Pişirdi. Bir şeyi pişirmek mutfakta. Kata yaktavu Kestim. kesmek. Cema'i yecme'u topladı. topladı. Semi'e yezme'u, rafi'e yerfe'u, derese yedrusu, alime ya'limu, şerife yeşrebu, halika yahliku. Bizdeki diğer şey, abele, nezale, oraya Oraya geçmedim, orası daha sonra bende. He, ben de bölünmüş ondan dolayı. Cemal'dan sonra mı? Cemal'dan sonra abede değil mi? Evet. Tamam ben de bölündüğü için oraya geçeyim. Abede budu ibadet etti. Kulluk etti. Nezele yenzilu, Arefe yarifu bildi tanıdı. Ekele kulü yedi. Hı hı. Feale yef'ülü yaptı. yaptı. Diğer tarafa geçtim. Diğer satıra sütuna daha doğrusu. Semiha yesmehu. Rafiha yerfehu. Derese yedrusu. Aleme ya'lemu. şerbe yeşrebu. Halyeka yahligu. Tıraş etti. Halaka tıraş etti. Hallak berber de hatırlarsanız. Halaka yahligu. Hainan olursa de anlam değişir. Halaka yahligu. O da yarattı olur. kesara eksiru. Meksurun bilirsiniz. Kırdı, kırdı. Yani. kırdı, kırdı. kırdı meksurun. Hâden galem meksurun. Diyorduk Hı. ya. Evet. Gasele yağsilu. Feteha yeftahu. Darabe yadribu. Bağırbetme vurma Ketebeyek tubu seles sordu istediği o manada. ne o? engelledi, yasakladı. Dahi ki rakibe yer kebu bindi. bindi. Ehadı, xudu aldı. aldı tuttu, kavradı yakaladı. Evet, son bir açıklama var. hemzetul emri, hem vaslin. Fela tuk te bu alametül hemzeti küçük hemze işareti yani yani emir hemzesi vasıl hemzesidir hemzeyi vasıldır onun üzerine hemze alameti olan küçük hemze yazılmaz konulmaz yani taktına gösterelim şu emir fiil yani emir hemzesi ya şöyle işaret konulmaz bu işaret konulursa hemze-i basın değil e, hemze de kat kat'i olduğunu göstermiştir. Ondan dolayı bak ben hepsini zaten yaparken hemzeyi e, i yaşayan işaret koymayan rakam. Hemze-i ne demekti? Başta olduğu zaman harekelenir, ortada olduğu zaman harekelenmez. Kendinden önceki ve sonraki harflerin arasında birleştirilir. Tamam. Hel